Eûzü billâhi şemîl al-âlim min eş-şeytânir recîm. Rabbi aûdü bike min ezâât eş-şeyâtîn. La eûzü bike rabbi en Allahu Teala ve tecaddüs Cuma gecemizin mübarek eylesin. Cümlemizi bu mübarek gecede mağfuriyen Cümeresine ilhâk eylesin Sevinelim, müjdelenelim ki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 İki ders yapılmak durumunda kaldık. Şimdi devam edeceğiz inşallah rahman. Cennet temizlerin yeri. Onun için temizlenmeye bakalım. Allah buyuruyor temizler temizlere. Leş gibi insanlar imansızlar, Kur'ansızlar abdestler, namazların tabii ki cennette yeri yok. Onun için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 iştirahatine de mani olur, ruhani iştirahatine de mani olur. Şimdi Efendim Ebu Nuaym Hilyetü'l Evliya sahibi büyük veli ve çok muhteşem bir eser. Onda Hasan ibn Atiyye radıyallahu Allah'ın tabiinin ulularından tabiinin Güvenilen isimlerinin en ileri gelenlerinden bu zat sahih bir senetle buyuruyor: "Layn <gülüyor> fitneti racül, ah. deccal 12000 رجل ve 7000 امرأة." Deccal'ın fitnesinden kurtulsa kurtulsa ancak 12000 erkek 7000 kadın kurtulacak.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 Tabi Hz. Mehdi'nin yanında bulunan ordular hakkında geçen derslerde konuştuklarımızdan yola çıkacak olursak 12.000 gibi rakamlar çok hafif kalır. Çok büyük rakamlarda e, Hz. Mehdi'nin taraftarları olacağı rivayet edilmektedir. Ama deccal çıktığında iş nasıl olacağı ihtimallidir, sıkıntılıdır. Çünkü onun fitnelerini anlatacağımız gibi üzere.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 Zaten Hz. Osman radıyallahu şehit edenler de Müslüman geçinenler olmuştur. Medine'yi işgal etmişlerdir, sarmışlardır binlerce kişi. Bunlar köya Hz. Ali'nin taraftarıyız veya işte Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'i efendim e, başımıza geçireceğiz. Zaten Hz. Ali efendim sağ o zaman gayeleriyle, fitneleriyle ortalığı kaynatmışlar. Yahudilerden e, esinlenmişler. Yahudilerin kurdurduğu tabii. Şia mezebini kurduran kimdir?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 Diğer sahabelerin sahabeliğini inkar eden hatta Hz Ömer'in sahabeliğini bile inkar etse kafir olmaz. Ehli sünnetin dışına çıkmış olur. Bidat ehli müptedi olur. Ama Ebu Bekri Sıddık'ın sahabeliğini inkar eden kıpkızıl kafir olur diyor. Çünkü bir tek Kur'an'la sabit olan Ebu Bekri Sıddık'ın sahabeliğidir. Lisahibi diyor. Tirmizi hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ente sahibi fil ghar, de sahibi Ali'l-Haus. Ya baba Bekir, mağarada da arkadaşım sendin, Havz-ı Kevser'in başında da arkadaşım sensin buyuruyor Tirmizi hadisinde. Ondan sonra o Ebubekr Sıddık radıyallahan Hazreti Ömer diyor ki, radıyallahan Hazreti Ömer ne demek biliyorsunuz artık Hazreti Ömer'i anlatacak değilim. İsterdim ki diyor bütün amellerim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 İki deliye de diyor tıkayacak bir şey bulamayınca ayaklarını dayadığı zaman ''Buyur gir ya Resulullah'' deyip de Resulullah'a koynunda uyuttuğunda Ayaklarını yılan soktuğu zaman O acısıyla bile Resulullah'ı uyandırmayayım diye kıpırdamadan Artık acı içine sinmiş Gözyaşları damlıyor Resulullah Sazem'in yüzüne gayri ihtiyari bir damla düşünce uyanıyor Maleke ya Ebu ne oldu sana ya Ebu Bekir deyince lüdühtü fidâke ömmi ya Allah, anam babam sana kurban yılan soktu herhalde diyor o zaman Muhammed Mustafa kalkıyor sallallahu aleyhi ve sellem tükürüyor mübarek tükürüğüyle yarasını sıvazlıyor ağrısı sancısı diniyor ama seneler sonra Ebu Bekir Sıddık vefat ederken işte o zehirden vefat ediyor şehitlerin şehidi oluyor tefsirler böyle yazıyor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 çok susadığında, ''Ya Babakir, git şurada mağaranın oyundan, Allah sana cennetten hark açtı, su gönderdi sana, iç oradan. Ya Resulallah benim Allah katında o kadar değerim var mı ki?'' deyince, ''Sen ne diyorsun ya Babakir?'' ''Vallahi, la edhulu mubhidukel cenne velevke an amelu amele seb'ine nebiyyen.'' ''Sani seni sevmeyen 70 peygamber kadar amel etse bile cennete giremeyecek.'' diye.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 Resulullah'a verdikleri bir keçiyi bile bana eksik verseler Vallahi savaşırım Namazla zekatın arasını ayırtmam İslam'dan en kusun min dinnâ şeyhûn ve nâ nuhayyûn'' ''Ben hayattayken, ben yaşarken, benim dinimden zerre noksan eder miyim?'' Dediğinde ''Kimse gelmese tek başıma giderim'' deyince Hazreti Ömer Vallahi Allah senin gönlünü göğsünü açmış ya Babekir, sana uymaktan başka çare yok'' Dediğinde Diyor ki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 Haşreylesin amin şimdi yine teccalla ilgili konulardan birisi yanında iki melek bulunacak ennemme ahu melekeyni minel melâike yeşbehani nebiyyin nelembiya o iki melek iki peygambere benziyor bu iki peygamber de birisinin İlyas birisinin aleyhime <gülüyor> aleyhisselam olduğu rivat ediliyor biri sağında duruyor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 en cahil adamların dilinde, en cahil, zır cahil, ecelü menfilat efendi baba dert, yer en cahil adamı yani, bir şeyden haber yok. Hoca bir şey anlatıyor diyor ki hadis zayıf mı acaba? Ulan ya sus be, ne kitaptan haberin var? Elif'i göreceğim, Mert'e çıkarsın, okupice dersen inne hatayına da 40 yanlışını bulurum ya. Hadis zayıf mı diyor ya? Allah, kardeşim bunların hepsinin kaynağı var. Aha bu hadisi mesela, şimdi kaynağı ne?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 Ben cebimdeki parayı kim alabilir? Kese, o zaman kese zamanı. Keseye de akçeleri koymuş. Tamam mı? İçeriye, bozuk paraları yukarı koymuş. Ondan sonra tolanıyor. Gelmiş İstanbul'a, şaşırdı herif. Apartman yeni görüyor. Dört kat, beş kat bir şey gördüğü yok. Şimdikileri görse zaten hepten aklı gidecek. E şimdi o yana bakarken, bu yana bakarken ara o hatırına geliyor. Diyor ki, ya adam demişti ki İstanbul'da yan kesiciler var. Diye ...keseyi ara sıra yokluyor böyle... ...vuruyor bakıyor, çakçuk ediyor... ...yerinde diyor. o sırada bile böyle... ...İstanbul'da yan kesiciler varmış... ...salaklar diye, soyulmuşlar diye... de bir böyle yapıyor fakat... ...bozuk paralar bitince, artık simit... ...kazoz falan... ...derken ana keseye... ...müracat lazım geliyor, akçe bozduracak... Ana. ...bir de bakıyor ki... ...içinden altınları almışlar da... ...atnalı koymuşlar, çakçuk eden o... Ee gidi kafayı duvara vuruyor. Ulan herifler içi omuza parayı çaldırmışlar da diyor. Sen diyor para giderken bir şey değil de bu diyor atmalı konurken neredeydin? <gülüyor> Şimdi Böyle vurunca Duruyor. Sen de seyretmeye devam et. Açık oturum Reklam haber ne varsa. Ben şuurlu adamım. Bana bir şey olmaz. Ara da böyle çaklat. Duruyor. İslam'ın duruyor mu? İmanın duruyor mu? Ehli sünnet itikadın duruyor mu? Şuurun duruyor mu?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 onlar da böyle boş zamandan fırsatı değerlendirse falan bir tabii düşünüyoruz nasıl anlaşsak falan. Yok yahu diyor ve inni ciğerullekum ben sizin dostunuzun kinane oğulları benden sorulur. o Hiç kimse size bir şey yapar. Siz o müşterek düşmanımız yani. Gidin siz ona karşı rahatınıza bakın burayı ben de, bana bırakın şudur budur. Hatta o kadar da inanmayınca diyor ya ben de gelirim diyor ya. bedir diyor ben de geleceğim diyor.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 Ha, o Haris İbn-i Şam'ın Haris telinden elinden tutmuş diyor ki Efirah Rabbin Geyri daha savaş başlamadı hele nereye diyor. O da diyor inniye rağmâ âlâ teravhûnâ, sen görmüyorsun herhalde ben neler gördüğümü diyor. Demiyor ki ben iblisim de Cebrail'i görüyorum, der mi? Cebrail Aleyhisselam inniye hâvullah, ben Allah'tan korkuyorum diyor, orada da yalan söylüyor tabii. Allah'tan korktu yok, Cebrail Aleyhisselam bir kötek atacak bana diyor korkuyor. Ondan sonra geri geri gidiyor. Haris de onu tutmaya çalışıyor. Ulan diyor, bizi mi kandıracak? Geri giderse arkadan yoksa diyor. Biz burada Kaharbek girişeceğiz bu arkadan cinane oğlanlar mı saldırıyor? O da onun hesabında. O bilmiyor ki iblistir. Nereye gidiyorsun? Onu tutuyor, tutarken şeytan ona bir vuruyor, deviriyor adamı tabii şeytan adamı devirmez mi? Harice deviriyor orada. Kaçıyor. Ondan sonra millet kaçıyor. Yani Bedir'deki bozgun 70 yavur geberiyor, 70 esir.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 Ebu Celil niye kaybettiğini sorarken, gel. Ya diyor kılıç kafamıza iniyor diyor. Vuranı görmüyoruz. Bu nasıl iştir? İbn Mesud diyor ki melekler vuruyordu. Hateseniz ya meleklere yenildik. Canım size yenilmedik. Keberigen o da hala onun peşinde. Size yenilmedik de diyor melekler yapmış. Tabii meleklere yenilebiliriz canım diyor yani. O onun peşinde. Bunlar da mı lan bu Suraka olmasa biz bu işi kotarırdık ama diye, bu Suraka çok adi şerefsiz falan. Suraka da duymuş adamın bir şeyden haberi yok.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 Ona uymayı nasip eyle. Verin el batıle batıla. Varzuk neşti abi? Batılı batıl göster. Bize ondan sakınmayı nasip et. Amin. Bu dua Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin kattesallahu beş vakit namazdan sonraki duasıdır. Otuz sene yanında gezdim. Her mihraptan döner mübarek her namazdan sonraki duasıdır bu Efendi Hazretlerimizin.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 Cennet geldi, cehennem geldi. Bak yanında ırmakları var, yiyecekleri var. Sen diyor niye tek çaltıyorsun ya? Cık. Halbuki o adam, müslüman adam, uyanıksa ne demesi lazım? Daha ben ölmedim ki Rabbimi göreyim. <Gülüyor> tak! Mesele çıktı mı? Çıktı. Peki daha ben ölmedim ki cenneti, cehennemi göreyim. Demesi lazım. İşte hadisleri bilirse diyecek. bilmesene ne ne yiyecek? ''Fela tağame illa makane''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 Evet. Kezaptüm. Yalan söylüyorsunuz. Ma entüm illa şeyatın ve huvel kezap. Siz şeytanlarsınız diyor. O da kezap. Büyük sahtekar diyor o deccal. Ben size inanmam diyor. Ve kad belegena enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad hadise hadisekum ve hadzerena ve bi. fila merhaben bikum entümüşşeyatın ve huve aduvullah. İşte bak. İşte bak. Biz diyor hadisleri biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisler buyurdu. Bize sizi haber verdi. Bu şekilde geleceğinizi bize duyurdu, bizi uyardı. Size merhaba yok. Size hoş safa yok. Siz şeytanlarsınız. O Allah'ın düşmanıdır. Ve leyesûk annelâhu ile ise ibn-i Yakında Meryem oğlu İsa gelmesi yakındır. O deccalı o gebertecek. Fevsehu kalibu gâibîn bakıyorlar ki şeytanlar burada bize yemek yok. Böyle sağlam Müslümanlar çıkacak inşallah. İnşallah. İşte Nuhaym bin bunu rivayet ediyor. İbn Mesud radıyallahu anh, rivayet ediyor. Hakim Müstedrek'te Nuhaym bin Muhammed Fitende yine kaynaklarında. Kadın geliyor. Diyor ya Rabbi, ehyibni ve akhi ve zevci. Allah. Kadın telaşla geliyor. Diyor ki oğlumu dirilt ne olur. Aa bir de duyulsak şimdi Dettçal ölmüşlerini diriltebiliyor sana. Bizim millet. Ya bu Dettçal bırak seni. Ya anamı bir dirilsin de başver Dettçal Metçal fark etmez. Bir anamı göreyim ya. He? Çocuğumu zaten Genç yaşta yitirdim ağlayıp duruyorum. E çocuğumu diriltecek. Aynı çocuğu ha aynı çocuğun geliyor.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 Dünya darlanacak yani. Bunun üzerine bedevi geliyor, bedevi diyor ki ya diyor ölmüş develerimi koyunlarımı hele bir dirilt ya. <gülüyor> Adamın derdi deve koyun yani ne yapacak? Süt içecek. Yoğurt yiyecek adam yani. Develeri koyunları kaldırıyor. Aynı develerini koyunlarını kaç kiloysa, hangi şekilde deveyse alacağım mı, boz mu, beyaz mı? Aynısını veriyor onlara şeytanlar.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 Emmao Cebel Duhan önünde dumandan dağlar gidiyor. Ve kalve cebelin kadar arkasında yemyeşil dağlar geliyor. Yunadi bi savdilu yesmahu Ma beyne el gafikayn bir sesi var bir bağırıyor. Doğuyla batı arası duyuyor. İley evliya, ile ahbabi, ile dostlarım bana gelsin. Dostlarım inananlarım, uyanlarım bana gelsin. Fenelli diye kala fesevve ve ledi kadrafa eda. Bak aynı Kuranda geçen tabirler. Yaratan benim, düzenleyen benim, takti kaderi Kur'an benim, herkesi idare eden benim. Halbuki Rabbimiz Neve Restanguillah. Sebbyhismi <Sessizlik> Rabbi Kel Aala, elledi kala fesevve <Sessizlik> ve ledi kadrafa eda.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 Ene rabbukumü alâ diyor Firavun gibi. Kede me'dûllah. Niye rabbim kedelik? Allah'ın düşmanı yalan söylüyor. Bizim Rabbimiz o değil. Ama illâ enne deccal ekseru etbâ'ihil yehûd ve evlâdüz Ama Yahudiler tümüyle ona uyuyorlar. Bir de velediz zinalar. Tabii bu nikahsız ilişkilerden doğan çocuklar velediz zinâ olanlar.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 Veled-i do doluyor ortalık. Ondan sonra da deccalın müşterileri çoğalıyor. Allah muhafaza buyursun. Evet. Bu deccal ondan sonra müslim Şerif hadisi Nevvas ibn-i Sema'ın radıyallahu ediyor. Sahih-i Müslim yeti alel kavm milletin yanına geliyor. Fed'uhum diyor ki bana ibadete sizi davet ediyorum Rabbiniz benim bütün millet iman ediyor ona inanıyor femur semafettumdır hemen o anda gökler emrediyor yağdır hemen gök yağdırmaya başlıyor ve dafet bit yere diyor bitir bir anda yeşeriyor mahsuller veriyor Müslüm hadisi bu Allah bunu imtihan için veriyor dikkat edin bunları duymanız lazım başınıza gelebilir Allah muhafaza çocuk başına gelebilir nasıl duyuracağız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 Deccal mı Değilmiş mi işte yediren içiren Rabbin odur diyor. Görüyor musun? Sünneti aleyküm fe'du'um fereddun aleyke el bak şimdi. Geliyor öbür millete. Onları da davet ediyor. Onlar diyor, hadi git işine be. Deccal mısın necen diyorlar. Deccal mısın necen yok. Deccal yani. Feyansarı anhum. Diyor ki: Görürsünüz diyoruz. Sizi diyor beni inkar ettiniz diyoruz. Sizi helak edeceğim diyor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 Hadi bakayım şimdi. Hakikaten yani hokkabazlık değil. Oyun değil. Sinema değil. Çıkıyor bütün hazineler geliyorum yanına. İnanma bakayım şimdi. Nuaym İbn Muhammed Cahbul Ahbar'dan rivayet ediyor. i alen Ale'n-i emrun ile fesil ırmağın başına geliyor. Ak diyor. Irmak akıyor, coşuyor, taşıyor. Fe-me'mru'n Irmağa dön. Dön geri. Irmak geri gidiyor tersine.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 En <ihaz violin> ve'muru cebele <beeping warfare> tur sinai cebele zeytanin tutuhan tutuhan tur sinai dağında zeytağı dal var orada. O kocaman iki dağ diyor ki tokuşun diyor. İki dağ geliyor birbirinden boynuzlanan hayvanlar tokuşur gibi tokuşuyorlar. Allah Allah. Ve <sesiye> <Hayır>. Rüzgarlara emrediyor. Denizden diyor bulutları kaldırın. Fetum doraler yere yağdırın. Fetumdur. <gür airports> <gür naprawdę> <gür> Hemen denizden bulutlar peydalıyor, rüzgar bu bulut diyor, bulut geliyor dediği yere. Ya duruyor. Diyor, ene rabbul alemin, ben alemden rabbim ve hadi şemsü tecrübi izni. Bu, güneşler, bu güneş diyor, benim iznimle yürüyor. Efe türüydünen ahbis ya, ister misiniz diyor onu bir durdurayım. Hadi bakalım şimdi. Fe yekul ne am. Yap ya diyorlar, bir de onu görelim de tam iman edelim diyorlar. Fe şems.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 Ve kul etürîdûn enüşeyra güneşi durdurmuş orada. Diyor ki: "Salayım mı?" diyor. "Yürüteyim mi?" diyor. Fe kullenam. Yürüt diyorlar. Zaten hep gün gün şey olduk diyorlar ya. Vakit geçmiyor, zaman geçme. Fe celulüm kesâdet. Bir günü bir saat gibi yapıyor. Hızlandırıyor güneşi, hızlandırıyor. Bir gidiyor ki bir saatte bir gün geçti. Hakim rivayet ediyor. İbn Mesud'dan radıyallahu anh bu hadis-i şerif Yine İbn-i Mace, İbn-i Büyük muhaddes i̇bn huzeyme Hakim Ebu Umame Radıyallahu anh da ne vaat ediyor şu hadis-i şerif Enne kavle hurucu Telâse senevâtin şedâide Yusîbun nâse şedid çıkmadan Üç sene evvel büyük kıtlık ve kuraklık Başlıyor Yağmurullah semâ fissene telûle Ente'hbisse sülü <gülüyor> semâ tarihâ Allah ilk sene, o üç senenin birincisinde Senelik yağacak Yağmuru Üçte birini durduruyor o sene, üçte birini eksiltiyor. Ve emirullah toprağa da her sene yıllık vereceği mahsulün dünya itibariyle üçte birini eksiltmesini emrediyor. Tüm emirullah fitne taniye, sene İkinci sene bir üçte birini daha yağmurda kesiyor, bitki de kesiyor, kalıyor üçte bir. Tüm ve celle sema fit sene senet sene dedi Fe la sene damla damlamıyor. Hiç. Ve emrullar fe la tum Toprağa da emrediyor bir yeşil yerden başını çıkarmıyor. 3. sene. Fe la emkatu illa illa Allah'ın yaşattıkları dışında bir canlı yaşanmayacak hale geliyor. Kıyle ya Resulullah. Şimdi hemen sahabe görüyor musun? E i̇nsanların hepsi ölecek mi o zaman? Ölmeyecek. Ya Resulallah Fema yu'ayyisün nase İzâ kânekedel. İnsanlar o zaman Müslümanlar neyle yaşayacak? Buyuruyor Et <tosm> tesbihu ve tekbir Yecra zelike minhum mecrat da'am -ba Bak sahih hadis-i şerifte ve Allah-u Ekber diye tesbih ve tekbir getirmeleri Aynen yemek yemeleri Yerine geçecek diyor. Allah Allah Şimdi de öyle olsa ya Bıktık şu yemekler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 Yemek yerine Allah onları tesbihle yaşatıyor. Ondan sonra yine tabi çok rivayetler var. Fakat bu daha ilginçtir. İbn-i Mace, i̇bn hakim ve zıya-i makdisi büyük muhaddis. El-Muhtare diye 10 cilt hadis kitabı var. Seyyid Malik Hazretleri bana hediye etmişti onu. Bu ki kaynaklarda geçiyor. Bu hadis-i şerif. Enne yüsellatu ala nefsin vahide fe enşura bil min hatta eül kıyâ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 Öyle, tamam. Bakın diyor, şimdi diyor, bundan körü diyor, dirilteceğim de diyor, yine bana inanmayacak, başka Rabbi olduğunu sanacak diyor. Ulan, ne deccal ya. Sümme-i Sonra Allah onu diriltiyor. Tabi Allah dirilten Allah. Celle Celal öldüren Allah. Celle Celal Yani Allah ona dirilttiriyor onu, sebep yapıyor onu. Fevkulle ulhamismer Rabbik. Pislik diyor ona ki, Rabbin kim? O diyor, Rabbi Allah'' ''Rabbim Allah'' ''Ve ente adûullâhi'' ''Deccal'' ''Sen Allah'ın düşmanı deccalsın'' diyor. ma mâ kutu gattu eşedde basîrâddev fîken minnilân'' ''Şimdi daha iyi anladım senin deccal olduğuna, şu andaki kadar'' diyor, ''Bu işe imanım hiç kuvvetlenmemişti'' O da diyor, ''Feyri'den yektilûh sâni'' ''Bir de öldüreyim şunu'' diyor. ''Felâ yüseletâ aleyh'' İkinci de, ''Öldüremiyor''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 Gezegenlerin Rabbi Allah, güneşin ayın Rabbi Allah, şırağı yıldızın Rabbi Allah Adı semudu helak eden Allah Geçmiş kafirleri batıran Allah Anlasana be Anlamıyor Meğer o öldürüp dirilti Daha önümüzdeki derslere de gelecek Hızır Aleyhisselam'mış Kayaya çatmış Yoksa normal vatandaşa çatsa Aman bir daha beni öldürme diye ayağını yalayacak ya Kızıl el çatmış. Onu insan şeklinde Hızır A.R.M. yaşıyor Hızır A.R.M. öldürecek diriltecek Hızır A.R.M. dedi. Daha iyi anladım. Deccal olduğunu diyor. E Hızır A.R.M. ne yazar yani? Deccalı kim takar? Ama bizim gibilerin işi zor. Allah yardım etsin inşallah. Şimdi imanımız Allah emanetten başka bir çaremiz var mı? Yok. Ya Rabbi Subhan Rabbil Aliyil Alil Vel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin alâ alî ve sahbî ecmaîn Ya arhâmer râhîmîn, ya arhâmer râhîmîn Ya arhâmer râhîmîn, Bu cuma gecesi hürmetine ya Rabbi Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle Her sahada Mansur Muzaffer eyle Ya Rabbi Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle Birliklerini boz Ya Rabbi Ya Rabbi Irak'ta da ehl sünneti galip eyle Filistin'de de ehl sünneti galip eyle Somali'de de Doğu Türkistan'da ehl sünnet Müslüman kardeşlerimizi yurttaşlarımızı galip eyle ya Rabbi Çin komünizinin şerrinden bu Yahudi Hristiyanların şerrlerinden ehli İslam'ı halas ile evet. mübarek cuma gecesi hürmetine yardım eyle Allah'ım. Evet. Nusretinle tehid eyle. Evet. Habibinin sallallahu aleyhi ve sünneti merhumesine rahmet eyle ya Rabb. Evet. Acil lutunla muamele eyle ya evet. Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yeniden İslam'da Kur'an'da birleşmek nasıl beyle. Evet. Vatanımızı, bizim milletimizi, memleketimizi iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Evet. Bizi de bulaştırmak istiyorlar. İkide bir bizi de Savaşın içine çekmek istiyorlar. Ortadoğu projesine katmak istiyorlar. Bizim vatanımızı muhafaza ile yarım. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza ile bütün İslam aleminin vatanlarını işgalden muhafaza ile, namuslarını muhafaza ile. Ya Rabbi bu Yahudi Hristiyanları kendi dertlerine düşür ya Rabbi. Başlarının belasıyla uğraştır ya Rabbi. Müslümanları helas eyle. Amin diyenlerin her Cemden azat eyle. Geceğimizi mübarek eyle, cümlemizi aff eyle, mağfur ile Hak ileyim.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 Amin bi rahmatillah wa yaasin ya rabbel amin ya rabbel amin fatiha